<gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain Pek aziz ve değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun Değerli kardeşlerim İşleyeceğimiz konu, çocuk veya bebek ile haccin yapılış şekli. Soru Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu yıla hac, hacca niyet ettim ve benim iki yaşında küçük bir oğlum var. Ben ve eşim oğlumuzun birlikte bizimle birlikte hac etmesini istiyoruz oğlumuzun yerine babasının niyet etmesi, tavaf ve sayı sırasında onu taşıması caiz midir? Yoksa babası tavaf ve sayi yaptıktan sonra oğlunun yerine tavaf ve sayı yapması mı gerekir? Cevap bu konuda bu konuda benim görüşüm ben demiyorum benim görüşüm nakil ettiğim kitaplardaki nakillerde geçen kişilerin söylemiş oldukları benim görüşüm dediği görüş onu naklediyoruz. O nakli nereden yapıyoruz? Muhammed bin Salih El Useymin Cümul Fetva ve Resail cilt 21 sayfa 79 soru no 80 o kitaptan naklediyoruz değerli kardeşlerim. O nakildeki cevaba göre Onakilde aynen şöyle deniliyor. Bu konuda benim görüşüm yani bu efendim kendisine soru tevcih edilen zatın onun efendim vermiş olduğu cevap bu konuda benim görüşüm bu asırda hacıların çokluğu ve şiddetle kalabalık sebebiyle çocuklar için ihrama niyet edilmemesidir. Zira küçük çocukların yaptıkları bu hac farz hacın yerine geçmez. Çünkü onlar ergenlik çağına vardıkları zaman tekrar hac etmeleri gerekir. Bu hac sünnettir. Yani o çocuklar yaptıkları takdirde sünnet olarak yani hac sevabı kendilerine verilir ama kendilerinin üzerinde efendim hac sakıt olmaz. Buluğa erdikleri zaman bu tekrar yeniden hac yapmaları gerekir. Bu hac ise sünnettir. Yani bu hac için çocuğun velisine ecir vardır. Yani Velisi bunu getirdiği takdirde velisinin efendim bunun eziyet ve meşakkatına katlandığından ötürü allah Teala'dan ona ecir vardır. Fakat bekledikleri bu ecirden dolayı pek çok önemli ecri kaybetmelerine sebep olabilir. Zira çocuğun babası tavaf ve say sırasında çocuğu ile meşgul olacaktır. Özellikle de bu çocuk henüz iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edemeyecek bir yaşta ise hem kendisi hem de çocuğu adına tavafa niyet ederek tavaf sırasında onu taşıması caiz değildir. Çünkü tavaf ve say sırasında çocuğa taşıma meselesinde tercihli olan görüş velisi onlara tavafa niyet edin, saya niyet edin dediği zaman çocuklar da niyet etmeyi akıl edebiliyorlarsa bu takdirde tavaf ve say sırasında velisinin onları taşınmasında bir sakınca yoktur. Eğer niyet etmeyi akıl erdiremiyorlarsa bu takdirde velisinin kendisi adına tavaf veya say yaparken onların adına da tavaf ve say yapması geçerli olmaz. Çünkü bir fiil iki kişiye ait iki niyeti birlikte taşımaz. Ancak teke ayrı ayrı hem kendisi için girmesi lazım hem onlar için girmesi lazım. Öyle olabilir. <gülüyor> evet. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.